Allah nasip ederse inşallah bundan sonra pazar günleri bu saatte veya saatte değişiklik olabilir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in genel olarak itikadı nedir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikat meselelerinde nasıl düşünür? Bunları işlemeye çalışacağız Allah'ın bize nasip ettiği vakit kadarıyla. Şimdi tabii e, dersimize geçiş yaparken, genelde bizden önceki büyük alimlerin metodu, onlara uymakla mükellef olduğumuz, önce bir konuya girmeden önce o konu hakkında bazı mukaddimeler yaparlar. Ta ki konu içerisinde bazı istilahlar veya bazı terimler geldiği zaman, dinleyen insan veya okuyan insan yabancılık çekmesin diye, meselenin özü anlaşılsın diye bazı mukaddimeler yapılır, anlaşılması gereken yerler. Bu da nedir? Anlatılacak olan konunun gerekli olan tarifleri, konunun mahiyeti, yazılışı ve konunun içerisindeki konular. Anlatılan ne mesela anlatılacak ve nasıl bir uslup izlenilecek? Şimdi biz de dedi ki biz Allah izin verirse, ehli sünnet vel cemaat itikadını anlatacağız inşallah. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı diyoruz. Evvelikle dersimiz itikat dersi olduğundan dolayı şöyle bir soru sormamız lazım hepimizin kendine. Acaba itikat nedir? Yani işleyeceğimiz ve öğreneceğimiz ders olan itikat nedir? İtikat kelimesi, i'tikat kelimesi veyahut da diyelim akade kökünden geliyor. Akade kökü de bir şeyi düğümlemek, bir şeyi bağlamaktır. Lugatta, Arap lugatında itikat kelimesinin kökü bir şeyi bağlamak, bir şeyi düğümlemek demektir. İtikad ilminde alimler itikadı tanımlarken genel olarak kitaplara baktığınız zaman şöyle bir tanım vardır. Kişinin İslam dininde inanması gereken meselelere itikad ilmi denir. Kişinin İslam dininde inanması gereken iman etmesi gereken meselelere itikad denir. Şimdi lügat manasıyla ıstılah manasını yani terimi yan yana koyduğunuz zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Kişinin iman etmesi gerektiği meseleleri Sıkı bir düğümle bağlarmışçasına yakın derecesinde iman etmesi gerekir. Çünkü kelimenin kökü bağlamak demiştik. Öyle değil mi? Düğüm atmak, bağlamak manasındaydı. Kelimenin terim, ıstılah manası ise insanın inanması gereken meseleler. Din alanında insanın inanması, itikat etmesi gereken meseleler. O zaman demek ki böyle bağlarmışçasına, sımsıkıya insanın inanması gereken olaylara itikat ilmi denir. Yalnız kitaplarda var olan bu tarife şöyle bir düzeltme yapmak zorundayız biz. Şimdi genelde kitaplara bakıldığı zaman şöyle deniliyor itikat ilmi için. İtikat ilmi demek kişinin inanması gereken meselelere itikat denir. Biz diyoruz ki böyle bir itikat tanımı olamaz. Kişinin sadece inanması gereken meselelere itikat derseniz eğer sadece işte birtakım meseleleri kabul etmenin adı itikat olur. Fakat biz Kur'an'ın genel ruhuna baktığımız zaman itikadın tanımı şöyle çıkıyor ortaya. Kişinin iman etmesi ve reddetmesi gereken meseleler. Kişinin iman etmesi ve reddetmesi gereken meseledir. Niye böyle bir düzeltme yapma gereği duyduk tanımın üzerine, kitaplarda yaygın olan tanımın üzerine? Çünkü İslam dininin daha girişinde la vardır, inkar vardır. Önce ret vardır, sonra illa Allah vardır. La ilahe illa Allah. Önce reddedersiniz, sonra ispat edersiniz, bir şeyleri kabul edersiniz. Demek ki İslam itikadında veya Kur'an'ın ve Sünnet'in genel ruhunda. Reddetmek, kabul etmekten öncedir. Zaten içerisinde reddin olmadığı bir itikat, içerisinde inkarın olmadığı bir itikat kesinlikle ve kesinlikle itikat olamaz. Şimdi son zamanlarda çıkan bu tanımda nasıl bir anlayış ortaya çıktı beraberinde? Sadece inanılması gereken esaslar dediğiniz zaman, Allah vardır vardır, kitap vardır vardır, peygamber vardır vardır tamam dört dörtlük Müslüman adam. Hiçbir şey reddetmese de yani bir Hristiyan Hristiyan olabilir o da Allah'a inanıyorsa bizim dinde kardeşimizdir mesela. Veya Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insana karşı daha ılıman olmalıyız gibi söylemler. İtikada yapılan yanlış tanımdan ortaya çıkıyor. Çünkü İslam itikadı tekrar söylüyorum, sadece inanılması gereken esaslar değil, aynı zamanda inanılmasıyla beraber daha öncesinde reddedilmesi gereken esaslardır. Zaten belki daha önceki derslerimizde birçoğunuz iştirak ettiniz. Dinin girişinde Allah azze ve celle bize ne şartını getiriyordu? Fe men yekfur bi't-taguti ve yu'min billahi faqad istemsaka bil urvetil vufka. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışır diye. Dikkat ederseniz tağutu inkar etmeyi, reddetmeyi Allah'a kabul etmekten önce zikrediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki biz itikadımızı tanımlarken öyle mi? Şöyle diyoruz esas olan itikadımızda kişinin reddetmesi ve iman etmesi gereken nelerdir? İman etmesi gereken meselelerdir. Reddetmesinin başında gelecek olan tağuttur, tağut ve tağutun kısımlarıdır. Kabul etmesi gereken de tevhid ve tevhidin rububiyet, uluhiyet ve esma ve sıfat olan tevhidin üç kısmı da işin başında gelir. Tabi daha sonra itikat ilmine kitaplara baktığınız zaman farklı farklı isimler kullanılmıştır. Mesela daha eski alimlere gittiğimiz zaman usulü din diyorlar. İtikat ilmine dinin aslı manasına gelen usulü din diyorlar. Asıl demek dikkat ederseniz usulü din kelimesi iki kelimeden müteşekkil bir kelime. Birincisi asıl kelimesi ikincisi din kelimesi. Şimdi dini biliyoruz zaten, her ne kadar farklı yorumlar yapılsa da hepinizin kafasında din deyince bir şey canlanıyordur zaten. Asıl demek ise nedir? مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ Üzerine başka şeyin bina edildiği, yani temel demektir, asıl demek temel demektir. Üzerine başka şeyin bina edildiği şeye asıl denir. Usulü din deyince demek ki dinin üzerine bina edildiği esaslara ne diyoruz? İtikat ilmi diyoruz eğer usulü din dediğimiz zaman. Aynı şekilde başka alimler, mesela İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen bir kitapta bir kitap İmam Ebu Hanife'nin midir, değil midir, ihtilafı var. Fukul Ekber kitabı. Fukul Ekber kitabı biliyorsunuz itikat için yazılmış, inanılması gereken veyahut da reddedilmesi, itikat edilmesi gereken meseleler için yazılmış bir kitap. Selam. Aleykümselam. Fukul Ekber demek Fıkıh demek Arap lügatında anlayış demek, fehmetmek demek, bir şeyi anlamak. Allah Azze ve Celle Hazreti Şuayb'un kavmi için diyor ki: Ya Şuayb bu manev kahuketi yerin mimmet Biz senin söylediklerini anlamıyoruz. Anlamıyoruz kelimesi yerine fıkıh kelimesi kullanılıyor. Demek ki en büyük anlayışa, en büyük anlamaya alimler ne demişlerdir? Alimler fıkur ekber demişlerdir. Bunun yanında yine iltikat ilmi için kullanılan kelimelerden bir tanesi de tevhid ilmi. Tevhid ilmi demek ne demektir? Tevhid biliyorsunuz kişinin Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde, esma ve sıfatlar teklemesi ve birlemesi demektir. Ki zaten konunun içerisinde inşallah ilk konu olarak başlayacağımız yer de burasıdır. İlmu't-tevhid dediğimiz tevhid ilmidir. Bir de İslam ümmetinin en büyük musibeti olan İslam ümmetinin sapmanın temel nedenlerinden biri olan kelam ilmi. İtikad ilminin isimlendirilmesi de kelam ilmi diye bir isimlendirme yapılmıştır. Kelam ilmi denmesinin sebebi niye kelam ilmi dendi bu ilme? Kelam biliyorsunuz söz demektir. Kimisine göre çok konuştuklarından dolayı yani kelamcılar çok itikat meselelerinde çok konuştuklarından dolayı bu ilme kelam ilmi denmiştir. Kimisine göre ise işte ilk ihtilaf veyahut da en şiddetli ihtilaf Allah'ın kelamında yani Kur'an-ı Kerim mahluk mudur yoksa mahluk değil midir? Meselesinde ihtilaf olduğundan dolayı bu ilme kelam ilmi denmiştir. Tabii Selef ulamasının içerisinde kelam ilmiyle tanınan hiçbir alim yoktur. Kelam ilmi ne zaman İslam dünyasında belirginleşmiştir? Yunan felsefe kitapları, Raşid-i Halafet dönemi yıkıldıktan sonra Yunan felsefe kitapları Arapçaya çevrildiği zaman artık İslam itikadı, Kur'an ve sünnet itikadı olmaktan çıkmış. Aristo'nun mantık kuralları, işte ee, şu birçok işte felsefecinin bildiğimiz felsefecinin kitaplarında yazmış oldukları meseleler itikat ilmi diye kelam ilmi adı altında ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Ve böylece zaten dikkat ederseniz son dönem yazılan kelam ilimlerine Kur'an ve sünnetin dışında birçok şeyi bulmak mümkündür. İsim vermeden söyleyeyim, çok esas itikat kitaplarında bile 15 tane ayetten fazla ayet bulamazsınız. Veyahut da işte hadis olarak da 3-4 tane malum hadisten başka hadis bulamazsınız. Çünkü Temeli ve alındığı nokta Kur'an ve sünnet olmadığından dolayı zaten konularını Kur'an ve sünnetin teşkil ettiği bir mesele de nedir? Yoktur. Tabi biz ne diyoruz? Biz kelam ilmi olarak bu olaya bakmıyoruz. İşte isterseniz dinin aslı deyin, isterseniz itikat ilmi deyin veya da isterseniz başka bir isimle isimlendirin. Dinin esasları olan, kişinin reddetmesi ve kabul etmesi gereken ve bunu da tam sıkı sıkıya düğüm atarmışçasına bağlanması gereken meselelere biz itikat meseleleri diyoruz veyahut da itikat ilmi diyoruz aynı zamanda. Şimdi bu ilim ne zaman çıktı? İtikat ilmi, ehl sünnetin itikadını yapacağız diyoruz genel olarak tabi. Bu ilim ne zaman çıktı, bu ilim ne zaman yayıldı veya bu ilmin temeli nedir diye böyle bir soru soracak olursak okumuş olduğumuz ilim. Şimdi biliyorsunuz Peygamber Peygamber'in yaşadığı dönemde Sahabenin Kur'an-ı Kerim'le ilgili veya itikat meseleleriyle ilgili hiçbir noktada sıkıntısı yoktu. Çünkü en küçük bir sıkıntı olduğu zaman başvurulacak ve sözü kesin söz olan yaşayan bir peygamber vardı aleyhissalatü vesselam. Yani o dönemde toplanıp da milletin oy vermenin hükmü nedir? Misal olarak böyle bir tartışmaya insanlar girmez. Veya Kur'an mahluk mudur, değil midir? İnsanlar böyle bir tartışmaya kesinlikle girmez. Bunun da başlıca iki sebebi vardır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine olan bağlılıkları ve teslimiyetleri, hemen teslim olmaları Allah'ın sözüne. Mesela diyelim. Bizim zamanımızın en büyük ihtilaf meselelerinden biri istiva ne demektir? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah arşa istiva etti diyor. İstiva ne demektir? Yani neredeyse birbirlerini öldürecek hale gelmişler. Allah gökte demeyen de kafirdir. Allah gökte diyen de kafirdir. Biri ayetin inkar ettiğinden dolayı kafir olur diyor öbürü ise Allah'ın mekan isnat ettiğinden dolayı kafir olur diyor. İkisi de kendine göre dinin esaslarından bir yere dayanıyor. O yüzden sahabenin dönemine gidin bakın, bir tane sahabenin gelip Ya Rasulallah istiva ne demekti? dediğini göremezsiniz. Onların döneminde de Kuran-ı Kerim'de bu geçiyor. Veyahut da olduğu gibi anladıklarının delili, Müslüm'deki cariye hadisidir. Peygamberimiz eyna Allah dediği zaman Allah nerededir? fis diyor, bu kadar basit yani Allah göktedir. E şimdi siz piyasada çok iyi ilim adamı diye tanınan insanların yanında gidin Allah göktedir diyeyim. Adamın yüzünün rengi değişir. Kalbi yerinden fırlayacak gibi olur. Hani sanki küfür sözü söylemiş gibi olursunuz. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi bizim onların Allah'ın sözüne teslimiyetleri gibi teslim olmayışımızdır. İkinci nokta itikatta ihtilafın olmamasının nedeni dediğimiz gibi peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaşıyor olmasıdır. Yani herhangi ne hiçbir konuda ihtilaf yoktur. Herhangi bir konuda anlaşmazlık olduğu zaman ferudduhu ila Allahi ve'r-resul in kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil ahir ayeti gereğince bir konuda ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah ve Resul'üne döndürün. Zaten Rasul'e döndürüyorlardı. Ya Rasul direkt kendi ağzından cevabını veriyor Veyahut da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nazil oluyor. Böyle bir ortamda itikat ilmi diye bir ilmin doğması da söz konusu değildir. Bu tüm ilimler için geçerli. Mesela hadis ilmi yoktur, fıkıh ilmi yoktur. İnsanların zihninde bazı meseleler olsa da bu yazılmış, düzenlenmiş, bugün olduğu gibi baplara ayrılmış, başlıklar belirginleşmiş bir ilim halinde değildir. Çünkü sorulan merci, sorulan nokta nedir? Sorulan merci ve sorulan nokta bellidir. Fakat dediğimiz gibi işte daha sonraları peygamber Vesselam vefat ediyor. Sahabe bir aradayken sahabe arasında yine bu bu çekil ihtilaflar meydana gelmiyor. Fakat aradan zaman geçince belli bir süre geçtikten sonra peygamberimizin raşid halifeleri de vefat ettikten sonra insanlar fevç fevç İslam'a girdikten sonra her İslam'a giren insan sahabenin dini anladığı gibi dini anlamadığından dolayı önceki kendi din anlayışını da İslam dinine kattığından dolayı ve aynı zamanda sahabe gibi din konusunda çok şiddetli insanlar bulunmaması nedeniyle ne olmuş oluyor? İtikatta bazı konular gündeme gelmeye başlıyor. Mesela daha i̇bn Ömer sakken iki tane adam başka bir yerden çıkıp geliyorlar. İbn-i Ömer'e diyorlar ki bazıları diyorlar Allah her şeyi bilmez. Yani işler olduktan sonra hani Allah bilir. Her şey aniden olur diye. İbn Ömer bunları ne yapıyor? İbn Ömer diyor ki bunları görürsen de ki İbn Ömer sizden siz de İbn Ömer'den berisiniz. Siz işte şu kadar maldan infak etseniz buna inanmadığınız müddetçe kesinlikle ne olmaz, kabul olmaz. Bir nevi güncel deyimle İbn Ömer tekfir ediyor onları. Öyle değil mi? Hiç konunun mahiyetine inmeden. Çünkü sahabe Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bir noktada o kadar sıkı ve şiddetlidir ki böyle bir şeyi kabul dahi edemiyor. Daha sonra ihtilafların çıkış noktası nedir? İşte efendim e, Hazreti Ali'nin dönemindeki meseleler, Ali radıyallahu anh diyelim veya ota Hazreti demeyelim, onun döneminde meydana gelen meseleler. Bu meselelerde biliyorsun hakem meselesi, imamet meselesi, büyük günahlarla insanların tekfiri meselesi ve bu meselelere bina olarak da ortaya çıkan ihtilaflar. Ne olmuş oluyor? İtikatta yeni yeni ihtilafların gündeme gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi sahabe gibi insanların dinde şiddetli olan ve tek kelimeyle dini anlayan insanların bulunmaması ve yabancı ülkelerden veyahut da yabancı insanların Arapçayı doğru düzgün anlayamayan insanların İslam dinine girmesi ve önceki itikadlarını da İslam'a bulaştırmaları ve bunun yanında dediğimiz gibi en büyük musibet Yunan felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi ve bunun da İslam itikadı diye insanlara ne yapılması? İnsanlara okutulması. Bundan sonra tabi böyle bir ortamda siyasi sebepler var. İşte kimileri hilafet için çekişiyor, hadis uydurmaya çalışıyor, İşte imamet. İmamet itikadın konularındandır. İmamlık meselesi, kim imam olacak? Biri hadis uydurur, öbürü amel imandan değiller şeyleri kurtarmak için şimdi. Halifeler fasık, facir insanlar. Öyle değil mi ya? Halife diye isimlendirilen insanlar. E şimdi halk bunlara baktığı zaman bunlar nasıl alim? E ne olacak? Amel imandan değildir. ya. İman etmişler ya işte yetmez mi? Diye birileri başlayacak bir şeyler uydurmaya, bu sözlerini Kur'an ve sünnetten bir yerlere dayandırmaya. Bu şekilde itikatta ne olmuş oluyor? İtikatta ihtilaflar yavaş yavaş başlamış. Ve fırkalar da belirginleşmiş oluyor. ehl sünnet vel cemaat ve bunun karşısında haricilerdir, rafizilerdir, mürciyedir, cehmiyedir, cebriyedir, kaderiyedir. Bu gibi fırkaların tek tek anlatacağım ders içerisinde tabi. Bu gibi fırkaların oluşması ne oluyor? Genel olarak, özet olarak bu gibi fırkalar oluşmaya başlıyor. Tabi e, bu sırada yine alimlerin arasında yani dikkat ederseniz eğer kitaplara itikat ilmi diye bir şey yazılmıyor. Yani ilk etapta itikat ilmi nedir? İlk etapta itikat ilmi İnsanlardan bazılarının bazılarına ağızla reddiye vermesidir, İkili münazara. Yani ehli sünnet imamı olan bir insanın yanına bidat ehli biri getiriliyor, onun itikadına reddiye veriyor. Daha sonra reddiyeler yazılmaya başlıyor. İşte İmam Ahmed'in Cehmiye'ye yazmış olduğu reddiye, İmam Darimi'nin Bişir-i Merisi'ye yazmış olduğu reddiye. Bu şekilde reddiyeler şeklinde bir itikat ilmi yazılmaya başlıyor. Daha sonra bu sünnet kitapları adı altında biraz daha belirginleşiyor. Yani işte İmam Halal'ın sünnet kitabı, işte Acuri'nin sünnet kitabı, işte efendim e, İmam Ahmed'in oğlunun, Abdullah'ın yazmış olduğu sünnet kitabı, Allah cümlesinden razı olsun. Bu şekilde itikad ilmi belirginleşiyor. Daha hicri 5. asra gelindiği zaman da zaten artık ehli sünnet vel cemaat itikadı diye itikad kitapları yazılmaya başlıyor. İmam Nelekay'ın itikadı da buna nedir? İmam Nelekay'ın itikadı da buna örnek teşkil eder. Hicri 5. asırda ehli i sünnet vel cemaatin veyahut ashab-ül hadisin diye yazılan kitaplar, itikatlarının şerhleri diye yazılan kitaplar bu şekilde oluşturuyorlar. Bu genel olarak yani özet olarak daha doğrusu genel olarak değil de İtikad ilminin yazılışı, itikad ilminin başlangıcı, itikad ilminin yayılması ve nasıl şekil aldığı konusunda genel bilgiler bunlardır, itikad ilminin tanımıyla ilgili. Bir de bunun yanında biz dedik ki anlatacağımız itikad nedir? Anlatacağımız itikad, ehl Sünnet vel Cemaat'ın itikadıdır. Şimdi burada yine konu içerisinde aklınıza takılmasın diye şöyle bir soru gelebilir. ehl Sünnet ne demektir? Hani hep diyorlar ehl Sünnet vel Cemaat, ehl Sünnet vel Cemaat kimdir? Tanımı nedir? Niye bunlara ehli sünnet vel cemaat denmiş? Biraz da buna değinelim inşallah. Şimdi ehli sünnet vel cemaat. Sünnet ve cemaat ehli. Sünnet ve cemaat ehli diyoruz biz bu insanlara. Sünnet nedir? Cemaat nedir? Şimdi sünnet biliyorsunuz yol, izlenilen metot. Suyun akış mecrasına Arap lügatında sünnet deniliyor. Yani insanların takip etmiş olduğu yola özetle insanların takip etmiş olduğu yola biz sünnet diyoruz. Öyle değil mi? İlk dönem insanlarında sünnetin ıstılahtaki, dindeki yeri şuydu. Resulullah'ın üzerine olmuş olduğu yol. İster bu itikat olsun, ister bu ahlak olsun, ister bu ilim olsun, davranış olsun hiç fark etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olduğu yola sünnet deniliyor. Daha sonra gelen insanlar hadis ilmi iyice yaygınlaşınca sünnetin farklı bir peygamberimizden gelen söz, fiil ve işte e, sustuğu konulara mesela sünnet veya hadis deniliyor. Daha sonradan gelen insanların içerisinde fakat Şunu bilmemiz lazım. Sünnet önceki alimlerin ıstılahında Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın üzerine olduğu din demek. Yani ne olursa olsun peygamberimizin üzerine olduğu din demek. Cemaat ise hepiniz biliyorsunuz topluluk demek. Cemaat demek ne demek? Cemaat demek topluluk demek. Şimdi iki lafzı yan yana getirin nasıl bir mana çıkıyor? Peygamberimizin yolu üzerine olan topluluk demek. Yani itikatta tabii bunu itikat ilminde ele alırsak itikatta bunlara ehli sünnet vel cemaat deniliyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın itikadı üzerine olan insanlara ehli sünnet vel cemaat denilmeye başlamış. Bunlar bu şekilde ne yapmışlar? Bunlar bu şekilde belirginleşmişler. Ve dediğimiz gibi sünnetle şu anki hadisteki sünnet manasını birbirine karıştırmayalım. İtikatta sünnet dediğimiz zaman tekrarlıyorum Peygamberimizin üzerinde olmuş olduğu itikat ve yol, bir bütün olarak din. Cemaat de bunun üzerine birleşen ney? Bunun üzerine birleşen topluluk. Aynı zamanda selef alimleri arasında bu ayrıma dikkat çekenler de olmuş. Yani bir takım sözler var selef alimleri arasında bu noktaya dikkat çeken insanların varlığı da var. Şimdi kimdir bunlar? İşte peygamber aleyhisselatu vesselam'ın yolu üzerine olan insanlara, mesela Ehli Sünnet ve'l Cemaat dediğimiz insanlara ni, e, kim demişler? Mesela bazı alimler diyor ki çoğunluk diye. Tabii Hafız İbn Hacer'in getirdiği dört tane grup var. Çoğunluk, Sevadul Azam dedikleri çoğunluğa Ehli Sünnet ve'l Cemaat diyorlar. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in genel mantığına aykırı, yani bu Kur'an-ı Kerim'in genel önümüze koymuş olduğu kaidelere çoğunluğun ehli sünnet olması aykırı. Neden aykırı? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam biraz sonra anlatacağım inşallah ümmetin işte 72-73 fırkaya bölüneceği ile ilgili hadislerde kurtulacak olan fırkanın sadece bir tane olduğunu söylüyor. Bunun da çoğunluk olması mümkün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmette hak üzerine olacak olanları bir taife olarak isimlendiriyor. Yani bir taife sürekli hak üzerine devam edecek diye Taifetül Mansura hadisi dediğimiz hadiste Peygamberimiz böyle vasıflandırıyor. Aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinin garip olarak başladığını, garip olarak döneceğini ve gariplere müjdeler olsun diyor. Ve kendisine sorulduğu zaman çok kötü insanların arasında az iyi insanlar diyor. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Kuranda bir de çoğunluğa bakış açısı vardır. İşte vallâ ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve müşrikun onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diye çoğunluğun ehli sünnet ve'l cemaat olması ne değildir ehli sünnet ve'l cemaat olması mümkün değildir veyahutta Allah azze ve celle'nin velakin ekseruhum la yeskurun velakin ekseruhum la ya'kilun çoğunluk akletmez çoğunluk şükretmez dediği ayetlerde demek ki birinci grup buna kesinlikle ne yapmaz birinci grup buna kesinlikle dahil değildir ikinci grup Fırka-i Naciye'nin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin itikadı üzerine olanlara ne denmiştir? Ehli sünnet denmiştir. Bu en tutarlı olan görüştür. Yani Peygamberin ve sahabesinin yolu üzerine olan insanlara ehli sünnet denmesi bu en tutarlı olan görüştür. Üçüncüsü bu sadece sahabedir diyenler olmuştur. Yani buradan kasıt sahabedir diyenler olmuştur. Dördüncüsü de şer'i bir iş üzerine toplananlar demişlerdir. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki, Kim? Rasulünün sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının yolu üzerine olursa işte bunlar Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını almaya hak kazanırlar. Burada şöyle bir şüphe gündeme getiriliyor genelde. İşte itikatta Ehli Sünnet ve Cemaat diye bir şey yoktur. İşte efendim böyle bir tanımlama sonradan çıkmıştır diye. Aynı bu tanımlamayı İbni Abbas yapıyor. Daha birçok Selef aleminin bu tanımlaması var ama ben dedim yani bu dersimiz özet bir mukaddimi olduğundan dolayı oralara girmeyeceğim. İbni Abbas... Kur'an-ı Kerim'deki يَوْمَ تَبِيَدُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ O gün bazı yüzler aydınlanacak ve bazı yüzler kararacak denilen ayet-i kerimede ehli sünnet ve cemaatin yüzünün aydınlanacağını sünnet ve cemaat ehlinin yüzünün aydınlanacağını bidat ve fırka ehlinin ise yüzünün kararacağını i̇bn Abbas ne yapmıştır? Bu şekilde i̇bn Abbas tefsir etmiştir. Biz de buna dayanarak ne diyoruz? Demek ki bu daha dediğim gibi başka alimlerden de var. Fakat yeri burası değil. Sahabe arasında dahi Ehl-i sünnet vel cemaat diye ne yapılmışlardır? Ehl-i sünnet vel cemaat diye bir isimlendirme söz konusudur. Böyle bir isimlendirme gerçekleşmiştir. Tabi şimdi aklınıza şöyle bir soru doğal olarak gelebilir, onu da ben söyleyeyim. Kur'an her şeyin aslı değil midir? Hepimiz Kur'an'a tabi olmak zorunda değil miyiz? Hepimiz Kur'an'a bağlı, niye ehl-i Kur'an vel cemaat denmemiştir de, Niye? Ehli sünnet vel cemaat denmiştir. Yani hani Kur'an sünnetten daha bu isme layıktır. Niye? Bunlar kendilerine ehli Kur'an vel cemaat değil de ehli sünnet vel cemaat demişlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i indirdiğinde her meseleyi böyle ince detayına kadar anlatan bir kitap olmasının yanında Kur'an-ı Kerim genel ve külli kaideleri koyan bir kitaptır. Bir de Allah Azze ve Celle bu kitabı açıklama, açıklasın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti, kitabın açıklığı, Allah diyor ya biz sana bu kitabı indirdik ta ki sen bunu insanlara açıklayasın diye. Nahl suresinde. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı özelliğinden dolayı ehl sünnet kendilerini nereye nispet etmişlerdir? ehl sünnet kendilerini sünnete nispet etmişlerdir. Çünkü bakın bütün bid'at ehlinin çoğunluğuna Kendilerine Kur'an ı Kerim'den delil bulurlar. Yani bütün bidat ehline bakın. Kendi meselelerine Kur'an ı Kerim'den mutlaka ne yaparlar? Kendi meselelerine Kur'an ı Kerim'den mutlaka delil bulurlar. Niye? Çünkü genel olduğundan dolayı ayetler, genelden konuştuğundan dolayı herkes istediği yere çekebiliyor. Tahrif edemeseler de, ayetleri silemeseler de herkes istediği yere ne yapabiliyor? Herkes kendine göre istediği yere çekebiliyor. İşte biri der, الرحمن على العرش استوى Allah'ın arşa istiva etmiştir der. Öbürü gelir der ki işte o Allah yerde de gökte de ilahdır. Allah her yerdedir. Öbürü de der ki yok Allah her yerde olmaz. Allah aşağı istiva etmiştir. <gülüyor> Yoksa gökte olandan emin mi oldunuz? Bak Allah gökteymiş der. Bak biri bir tarafa çekti, ayetten bir tarafa çekti. Öbürü de tuttu bu ayeti bir tarafa çekti. İki farklı itikat oluşmuş oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri genel olduğundan dolayı herkes istediği yöne ne yapabiliyor? Çekebiliyor. Fakat işin içerisine sünnet girdiği zaman yani bu ayetlerin açıklaması Şimdi peygamber adamın birine, kadının birine soruyorum mesela konunun başına dediğim gibi Allah nerede anlatabiliyor muyum Allah nerede denildiği zaman adam mesela duruyor işte kadın duruyor Allah gökte diyor. Ne olmuş oldu? Mesela açıklığa kavuşmuş oldu. Yani o ayetlerden kastın ne olduğu? Aç veya işte kadın sahabelerden birini Allah beni peygamberimizin eşlerinden Aleyhissalatu vesselam Allah beni yedi kat göğün üzerinde arşının üzerinden beni nikahladı dediği zaman peygamberimizin buna sessiz kalması Aleyhissalatu vesselam ayetlerin manasını bize ne yapıyor? Açıklıyor. Demek ki sünnet nedir? Zaten İmam Beyhaki diyor, sünnet Kur'an'ın açıklayıcı görevi şeye verildi. Sünnete verildi. O makamdadır. Yani şu Kur'ansa bunun açıklanması, anlaşılması böyledir. Aynı şekilde bu bizim için de geçerlidir. Yani mesela bizim zamanımıza da bakın diyelim ki adam Kur'an-ı Kerim'den ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den kendine bir tane ayet almış. Kur'an-ı Kerim'deki ayetne bir tane ayet almış adam kendine. İşte efendim velâ tucâdil ehle'l-kitâbe illâ bi'lletî hiye ahsan. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele ediniz. Şimdi adam bu ayeti tuttuktan sonra ne yapıyor? İşte ehli, ehli kitap bizim kardeşlerimizdir. Yahudi ve Hristiyanlara karşı çok ılıman olmak zorundayız. Efendim onlarla diyaloğa girmek zorundayız. Hatta ortam yumuşasın diye biz de onlara kadın verebiliriz gibi mesela son dönemde çıkan zındıklıklar. E şimdi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Yahudi ve Hristiyanlara karşı tutumunu ortaya koyduğunuz zaman olay ne olmuş oluyor? Olay tamamen açıklığa kavuşmuş oluyor. Veyahut da diyelim ki misal adam Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet almış e, eline. Tabi bunlar aynı zamanda Kur'an'ın bütünlüğünü de bölen insanlar. İşte bir insan Muhammedun Resulullah demese de olabilir. Yani bir insan peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman etmese de cennet ehli olabilir. Nasıl? Kul e ahlil kitabi taale ila kelime sawain baina na wa Ey ehli kitap gelin bizimle sizin aranızda ortak bir kelimede buluşalım. Tamam mı? Şimdi bunu gören adam ayet-i kerimede ha diyor. Demek ki gerçekten ortak kelime nedir? Allah'a ibadet edelim, şirk koşmayalım. Demek ki bir insan Allah'a ibadet edip şirk koşmuyorsa, demek ki bu insan nedir? Bu insan işte e, Kur'an'ın çağırmış olduğu diyaloga icabet eden insandır. E, peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kim la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derse canını malını benden korur. Kim benim Allah'a ila uluhiyetine, benim de onun resulü olduğuma şahit ederse işte o insan nedir? Cennete girecek olan insan o insandır. Gibi hadisler olaya açıklık getiriyor. Tabii ben bunu örnek diye söylüyorum. Yoksa bu insanların yapışmış olduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de kendilerine e, hiçbir şey yok. Delil yok. E, bir 10-30 sayfa şöyle bir atlasalar Allah Azze ve Celle'nin işte ey İman edenler Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyiniz. Siz onların dinine tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar biraz da geriye doğru 20 sayfa atlasalar, siz Yahudi ve Hristiyanların dinine tabi olmadıkça sizden razı olmazlar veya biraz daha böyle bir 3-4 sayfa daha böyle biraz daha gitseler işte Allah azze ve celle'nin en iman edenler kendinizin dışında bir çevre edinmeyiniz. Onların ağızlarında kim belirmiştir? İçlerinde gizledikleri bundan daha büyüktür diye ayetler göreceklerdir. Yani Kur'an-ı Kerim de bunlara reddiye veriyor ama biz genel olarak yani hani Kur'an-ı Kerim bir ayeti alıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın işlevini iptal etmek, fonksiyonunu iptal etmek bu neye götürüyor? Her batıl ehlinin, bidat ehlinin Kur'an-ı Kerim'den kendine bir delil bulmasına sebep oluyor. İşte bundan dolayı ehl sünnet kendilerini ne diye isimlendirmişlerdir? Sünnet diye. Veyahut da dediğim gibi isimlendirmelerinin sebebi itikatta Rasulünün yolu üzerine olduklarından dolayı, böyle söylediklerinden dolayı kendilerine ehl sünnet Vel cemaat demişlerdir. Yani Resulullah'ın yolu üzere olan topluluğa ehl-i sünnet vel cemaat deniliyor. Bunun başka bir açıklamasını yapan alimler de var. Bunun başka bir açıklaması da fırka i Naciye hadisi dediğimiz sünenlerde gelen, kimi rivayetlerinin zayıf olduğu, kimisinin hasen, kimisinin Sahih olduğu. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam, Bazı ümmetlerin tabi rivayetler değişiyor. 71 fırkaya ayrıldığını Yahudi ve Hristiyanların veyahut da işte birinin 71, birinin 72. Bu ümmetin 72 veya 73 fırkaya ayrılacağından bahsediyor. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً Hepsi bunların ateştedir. Yani ümmette fırkalara bölünecek olanlar hepsi bunlar ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacak. Tabi sahabe hemen soruyor. Kimdir onlar ya Resulallah? Yani ümmetin ateşe gittiği yerde kurtulacak olanlar kimdir dediği zaman Bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor El Cemaatul Cemaat, cemaat olan insanlardır. Yani topluluk üzere olan nedir? Topluluk üzere olan insanlardır. Bir rivayette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir rivayette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Ma Ana Aleihil Yume ve Ashabi, benim ve sahabemin bugün, yani şartlar değişmiyor, itikatla ve menheşte şart değişmez. Benim ve sahabemin bugün üzerine olduğu yol üzere olan insanlardır. E, ehl-i sünnet vel cemaat, Resulullah ve sahabenin yolu üzerine olan insanlar, aynı zamanda topluluk olan, bu iş üzerine toplanmış insanlar. Kimisi de bu hadise dayanaraktan ehl-i sünnetin bu şekilde isimlendirildiğini ne yapmıştır? İddia etmiştir. Bu da nedir? Bu da kuvvetli ve kabul edilebilecek bir görüştür. Tabi burada e, yeri gelmişken bir noktaya değineceğim, ondan sonra devam edeceğim tekrardan. Cemaat denildiği zaman, herhangi bir mesele üzerine toplanan topluluk olmadığını anlıyorsunuz. Hani genelde bugünlerde özellikle dikkat ediyoruz. İşte İslam ümmetinin vahdeti için cemaatleşme, cemaatlerin normal cemaatleşme, bir de bu cemaatlerin bir nokta üzeri, işte kendi aralarında vahdete vahdette buluşması. Anlatabiliyor muyum? İslam'da böyle bir cemaat anlayışı yoktur. Allah'ın işte, فَاحتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipnesim, sıkı sarılın, bölünmeyin'deki kastı, İşte hepiniz kim olursa olun, yani biriniz oy versin, biriniz askere gitsin, biriniz Allah'ın uluhiyetini inkar etsin, biriniz rububiyetini inkar etsin, biriniz işte Guantanamo'da Müslümanlar yanarken Amerika'da gitsin yaşasın, öbürünüz işte Müslümanlar inim inim inlerken gitsin onların parlamentosunda onların küfür ve şirk anayasasına yemin etsin, ondan sonra hepiniz bir araya gelin demiyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın öğretilerine, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de size öğrettiklerine sımsıkı sarılın. Aynı şekilde Peygamberimiz o 72 fırka batın Artıldır da benim ve sahabemin, yani her toplanan topluluk demiyor, benim ve sahabemin yolu üzerine toplanan insanlardır. Cemaatten kasıt budur. Ve demiş olduğumuz gibi eğer cemaatler, farklı farklı olan cemaatler itikat esaslarında birleşebiliyorlarsa, işte ehl sünnetin itikat esaslarına veya Kur'an ve sünnetin öğretileri üzerinde birleşebiliyorlarsa, Cemaatler arası diyalog nedir? Cemaatler arası diyalog bu şekilde gerçekleşebilir. Yoksa işte efendim adam diyor misal ya siz ehl-i sünnetsiniz, kendinize sünni diyorsunuz. Bunlar da şii öyle değil mi? Bunlar da Allah'a yöneliyorlar. Bunlar da işte efendim ee, namaz kılıyorlar. Gelin işte ümmetin şu bölünmüşlük döneminde, kafirlerin ümmete saldırdığı dönemde birlik olun. Ya şimdi karşımda bir tanesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleykum bisünneti ve sünneti raşidin mehdiyin Benim ve r-raşid halifelerimiz sünnetine tabi olun. fi ashabi. Aman aman benim sahabeme dikkat edin. Ondan sonra Allah azze ve celle r anhum wa radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur dedi. fil jannah, ve Umar fil jannah, ve Osman fil jannah. Cenne. Bunlar cennettedir diyor. Ebu Bekir cennette, Ömer cennette. Dediği insanlara oturduğun mecliste adam lanet okuyacak. Allahumme l'an ala Ebebekr Deja adam hutbesinin başında böyle başlıyor. Yani adam kuvvete hutbesine böyle başlıyor. Biz nasıl işte hamd ve salavat getirdiğimiz gibi işte övdüğümüz gibi bazılarını Adam ne yapıyor? Adam tutup sahabeye lanetle başlıyor. Veya benim için temel olan Kur'an-ı Kerim adama göre muharreftir. Yani ona göre on bin tane ayet vardır, e bugün bizim elimizde kaç tane ayet var? 6600 tane veya küsuratlı 6000 küsuratlı bir sayı var elimizde, öyle değil mi? Bu adam on bin tane ayetten bahsediyor. On bin tane ayet ne demektir? Kur'an'ın üçte biri bizim elimizdedir. Kalan üçte ikisi bizim elimizde yoktur, kalan üçte ikisi çıkmıştır. E bir de bunun yanında üç tane sure vardır, Hazreti Ebubekir'in çıkardığı. Hazreti Ali'den bahseden veya Ali'den bahseden Hazreti demeyelim. Ali'den bahseden sureler vardır. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmıştır. Hazreti Ayşe haşa haşa haşa zina yapmıştır. Peygamberimiz de doğal olarak Vesselam zina yapan bir kadınla evlilik kalmıştır. Bunun manasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bu adamla neyin esası üzerine birleşeceğim? Yani bu ne biçim bir diyalog olacak? Anlatabiliyor muyum? Bu diyalog ancak birbirini tekfir etme diyalogu olur. Yani insanların kendi hani cemaat, ehl-i sünnet vel cemaatten bahsederken, yeri gelmişken değinelim dedik. İnsanların kendi kendilerini kandırmaması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Ve cemaatleşme, süresinde, cemaatleşme sürecinde veya işte Müslümanların arasında diyalog şarttır. Olması gerekir, Allah bizi buna çağırıyor. Fakat iki nokta gözetilerek bu yapılmalıdır. Yani cemaatler arası diyalog sağlanacaksa iki noktanın mutlaka gözetilmesi gerekir. Birinci nokta nedir? Allah ve Rasulünün bize bildirmiş olduğu ümmetin ayrılacağıdır. Ümmetten bazı grupların müşrik olacağı, bazı grupların puta tapacağı, bazı grupların da ne yapacağıdır, bazı grupların da gidip işte e, müşriklere katılacağıdır ki Peygamberimiz Ebu Davut'ta ve Tirmizi de ümmetinden bir grup müşrik, putlara tapmadıkça, bir grup da müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Aynı şekilde bu fırkayı Naciye hadisi, 72-73 fırka meselesine baktığınız zaman ümmetin bölüneceği, yani farklı farklı kısımlar olacakları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdiği bir şeydir. Zorlamanın bir anlamı yok zorla insanları bir noktada birleştireceğim mantığının bir anlayışı yok. İkinci nokta ise hangi esaslar üzerine birleşeceğiz? Yani kim hadi Allah diyorsa onlarla birleşeceksek Fetullah Gülen'in dinler arası diyalog anlayışı çok e, ideal bir şeydir. Eğer her Allah diyenle birleşeceksek veya her kıbleye yönelenle birleşeceksek gidelim biz de Fetullah Gülen'e tabi olalım o zaman. Onun bu anlayışı çok ideal bir anlayıştır. Fakat itikat esasları üzerinde birleşmek lazım. Yani ihtilaf olmayacak. İnsanların birbirini küfürle töhmet altında bırakmayacak esaslar arasında. Şimdi birine göre... İşte Kur'an-ı Kerim'in en muhkem ayetlerine göre, misal olarak söylüyorum, tağutların ordusunda yer almak nedir? Tağutların ordusunda yer almak, onlara memuriyet yapmak, işte efendim onların layık ve demokratik şeyine bağlı kalmak, buna yemin etmek veya imza atmak, üzerinde kesinlikle şüphe olmayan küfürdür. Bir öbürüne göre bunu yapmak, insanın üzerine amen tutan önceki ilk vecibe budur. Devletteki bazı noktaları ele geçirmek, askeriyedeki bazı noktaları ele geçirmek. Bu iki insan hangi esas üzerine birleşebilirler? Anlatabiliyorum anlatmak istediğimi. Yani eğer birleşme söz konusu olacaksa cemaatler arası veya İslam ümmetinin arasında iki noktanın mutlaka gözetilmesi şarttır. Birinci nokta Allah ve Resulünün fırkalaşmadan bahsettiği ve bu fırkalaşmanın kaçınılmaz olduğu, insanların çoğunluğunun batıla tabi olacağı ki bunun en büyük örneği daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha vefat et, eder etmez, Yani Mekke Medine bir de küçük bir topluluk hariç bütün insanlar mürted oluyorlar yani. Öyle değil mi? Bunlar Resulullah ve sahabesini görmüş olan insanlar Aleyhissalatu vesselam. Bunlar hemen bu insanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Sahabe şöyle bir Ebu Hazreti Ebubekir veyahut Ebubekir radıyallahu anh'ın şöyle bir şey dediğini düşün. Ey işte Ömer topla işte Müselleme'tul Kezzab'ı, işte diğer efendim peygamberlik iddiasında bulunanları, zekat vermeyenleri bir diyaloga girelim. Öyle mi? Vallahi diyor zekatla namazın arasını ayıranı Resulullah vermiş olduğu bir oğlağı bana vermeyenle ben savaşacağım diye. Öyle mi? Sahabenin anlayışı budur. Dinin esasında taviz, dinin esasındaki problem üzerine bir ittifak ne olamaz, kesinlikle ve kesinlikle söz konusu olamaz. Üzerinde Kur'an ve sünnetin kesin ve apaçık nasları olan meselelerde ittifak edilecekse ittifak zaten kaçınılmazdır. Allah azze ve celle'nin bize emretmiş olduğu nedir? Allah azze ve celle'nin bize emretmiş olduğu meseledir. Ehl-i sünnet vel cemaat'ın farklı isimlendirmeleri de var. Yani hani itikadını öğreneceğimiz ehl-i sünnet vel cemaat'e farklı isimlendirmelerde de bulunulmuş. Bunlardan bir tanesi Fırka-i Naciye. Ehl-i sünnet vel cemaat'e kurtulacak olan fırka manasındaki Fırka-i Naciye denilmiştir. Bunu da nereden almışlardır? İşte ümmet bölünecek, hepsi ateşte, bir fırka kurtulacak. İşte kurtulacak olan fırkaya ehl-i sünnet vel cemaat denilmiştir. Veyahut da Taifet-i Mansurah yani yardım edilecek olan Taife.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 Peygamber aleyhissalatu vesselam bundan dolayı taifet-i Mansur'a, kendilerine yardım edilen taife manasında ehli sünnete ne yapılmıştır? Ehli sünnete bu isim ıtlak edilmiştir. Aynı zamanda ehli sünnete ıtlak edilen isimlerden bir tanesi de ehli hadis olmaları. Yani ehli hadis denmesinin sebebi de tabi buradaki hadis hadisin manası yine yani sünnet üzere olan topluluktan dolayı kendilerine ehli hadis denilmiştir. Aynı zamanda kendilerine selef denilmiştir. Aynı zamanda kendilerine selef denilmiştir. Seleften kasıt nedir? Selefin kelime manası demek bizden öncekiler demek yani önce kalan veya da geçmişte olan, geride kalan demek. Hani Allah Azze ve Celle diyor kul lillezine kafarû in ye'intehû yughfar lehum mâ selef. O kafirlere de eğer üzerinde bulundukları şeyi bırakırlarsa, işte şirki, İslam'a karşı düşmanlığı bırakırlarsa onların geçmişte kalan günahları affolunacaktır diye.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 Anlatabiliyor muyum? Yani geçmişten kasıt her geçen değildir. Kimdir bunlar? Peygamberimizin Bukhari ve Müslim'de bahsetmiş olduğu خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Yani sahabe tabi'in bir de etba'u tabi'in. Bu insanlar nedirler? Bu insanlar seleftirler. Ve bunların yoluna ihsan üzere uyanlar, yani bunların yoluna bidat çıkarmadan, yenilik çıkarmadan itikad esasında bunların tabi olmuş olduğu yola tabi olan insanlara biz ne diyoruz? Selef uleması diyoruz. Böyle olunca da ne olmuş oluyor? İşte mesela bugün belki ehli sünnet ve cemaat itikadında olan insanlara selefi diyorlar mesela. Şimdi selefi demelerinin sebebi nedir diyelim? Selefi demelerinin sebebi şudur, hani genelde işte Selef uleması böyle dedi, Selef uleması böyle dedi dediklerinden dolayı Selef Selef selef, selef Selefi ismi ıtlak edildi. Bu isim tabi bu manada kastedilirse, yani önceki e, Peygamberimizin övdüğü nesillere tabi olma manasında kastedilirse çok güzel bir isimdir ve herkes Selefi olmak zorundadır. Eğer manası buysa, herkes zaten Selefi olmak zorundadır, Kaçış yok yani. Sahabeye tabiine etba'u tabiine tabi olmak bizim üzerimize vaciptir. Fakat günümüzde siyasi bir oyun var hani kavram savaşı vardır ya. Günümüzde Selefi deyince ne kastedilir? Günümüzde Selefi deyince Su'da tabi olanlar. billah. Yani bu da küfürdür. Hani bu manada bir Selefilik söz konusu olursa bu da nedir? Bu manada bir Selefilik de küfürdür. Çünkü Allah'ın kitabını iptal eden, Amerika ile oturup işte terör anlaşması adı altında Müslümanları Amerika'ya teslim eden, işte Yahudi ve Hristiyanları dost tutan tevhidi anlatıyorlar diye tevhid düşmanlığı yapıp tevhid alimlerine hapishanelerde her türlü zulmü yapıp bunu da işte bunlar haricidir diye isimlendiren insanlara tabi olmak veya onların metoduna tabi olmak bunun adı kesinlikle ne olamaz? Bunun adı kesinlikle selefilik olamaz. Fakat özellikle selef itikadından nefret ettirmek, insanları uzaklaştırmak isteyen kelam ehli bir kavram kargaşası yaratmışlardır. Ve genelde insanlara sorun selefi nedir? Hemen bir üçlem oluşur. Selefi eşittir, Vahhabi eşittir, Suudi Arabistan. Hemen yani böyle bir şey oluşur. Böyle bir işte denklem oluşur. Böyle bir şey yoktur tabii ki. Eğer buysa hepimiz bu selefilikten beriyiz. Eğer manası buysa hepimiz bu selefilikten beriyiz. Yok manası sahabeye tabiine, etba'u't-tabiine tabi olmaksa hepimiz bu noktada selefiyiz ve selefi olmak zorundayız. Bunun kaçışı nedir? Yoktur. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu topluluğu ne yapmıştır? Övmüştür. Es-sabiqun el-evvelun mine'l-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezina ettaba'uhum biihsan. Radiyallahu anhum ve Ensar ve muhacirden önde gelenler ve onlara ihsan üzere ülkesine ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar Allah bunlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan ne olmuştur razı olmuştur tövbe suresinde ve devamında Allah onlara işte cennetler hazırlayacaktır diye Allah Azze ve Celle devam ediyor demek ki bu insanların metoduna tabi olmak nedir hepimizin üzerine dini bir vecibedir. ikinci nokta yani açıklama gereği duydum hani ehli sünnetin isimlendirmeleriyle ilgili selefi denildiği zaman böyle bir şey söz konusu bir de bunun yanında Şöyle bir olay var. Şimdi dedik ya işte Ehli Hadis ve Taifet i Mansura deniliyor veya Fırka-i Naciye deniliyor. Hani Ehli Sünnet'e bu tip isimler kullanılıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam övüyor. Benim ümmetimden sürekli hak üzerine olan bir topluluk olacak ve bunlar Allah tarafından desteklenecekler diye Peygamberimiz övünce İmam Ahmed'in İmam Ahmed'e mesela söylenildiği zaman İmam Ahmed diyor eğer bunlar Ehli Hadis değilse kimdir bunlar? Aynısını İmam Bukhari de söylüyor. Yani bunların ehl hadis olduğunu söylüyorlar. Tabi şimdi zamanımızda yine kendine pay çıkarmak isteyen bazıları, hadis ilmiyle uğraşan herkes Taifet-ül Mansuradır. Yani adam hadisçi ise, hadisin hangisinin zayıf olduğunu, hadisin hangisinin sahih olduğunu biliyorsa ne olmuş oluyor adam? Adam otomatik olarak, adam ehli sünnet oluyor, taifet-ül mansuru oluyor, fırka Yani adam cennete garantiliyor. Yeter ki hadisçi ol, cennet garanti adam için. Bir de Suud'da okumuşsansa zaten hadis ilmini bitti. Cennetin üstünde mekanın hazır zaten senin. Şimdi bu nedir? Bu kavramlarda oynamadır işte. Yani insanların kendine pay çıkarmasıdır. Acaba işte bugün mesela diyelim... Ee, Bugünkü zamanımızın mürtet yöneticilerini meşrulaştıran, onlara karşı cihad eden Müslümanlara harici diye isimlendiren ve ehli hadis olan, dünya kadar kitabı olan bir takım insanlar eğer ehli sünnetse ve İmam Ahmed gibi insanlar bunları görseydi acaba bunlara ehli sünnet der miydi? Yani bunlar İmam Ahmed'in Taifetül Mansure'ye yapmış olduğu yorumu şöyle anlıyorlar. Kimin altında son model bir jip olursa, Bir de güzel de bir kütüphanesi olursa, göbeği de biraz büyük olursa, paçası da biraz kısa olursa, sakalı da biraz uzun olursa, bir de şu hadis zayıf bu hadisle sahih derse ondan sonra ne yaparsa yapsın. Bu adam ehli sünnettir. Buna hepimiz tabi olmak zorundayız. Böyle bir şey yok. Bu insanların önce bir iman etmesi lazım. Yani piyasada meşhur olan ehli sünnet diye geçinen insanların önce bir tagutları inkar etmesi lazım ki bunlar tagutları inkar etmek bir yana E bunların en büyükleri, en meşhur olanları, diyor yöneticileri, tekfir etsek elimize ne geçecek, tekfir etmesek elimize ne geçecek. Yani bu adamın ilimdeki seviyesini gösterir zaten, fıkıhtaki seviyesini gösterir. İnsanın kafir ve müslüman diye ayrılmasının üzerine bina edilen meseleleri bilmediğini, bu meselelerde cahil olduğunu gösterir. Bunun yanında da adamın işi güzel. Yani adam işini bulmuş, adam işte efendim kitap yazıyor, başına üç dört tane hadis, içine hadisle dolduruyor. Bunu yaydığın zaman işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olan adam. Adamın derdi ne? Tesbih çekmeyin. Namazda ellerinizi göbeğe bağlamayın. Öyle mi? Aman elini kaldırağı yoksa gidersin. Bu Resulullah muhalefettir, Resulullah'a muhalefet edeni de Allah cehenneme sokacağını söylüyor gibi. Ya arkadaş, şimdi namaz kılacağım da, namazda elimi kaldıracağım da, nereden namaz kılacağım? Öyle mi? Aman aman cemaatle namaz kılın, cemaatle namaz kılmak vacip. Tamam bunlar hepsi doğrudur. Yani bunlarda bir yanlışlık yoktur. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır. İyi de benim namaz arkasında namaz kılacağım Müslüman bir imam yok ki. Tüm imamlar devletin 657. maddesine tabi olan, laik ve demokrat düzene bağlı kalacağına, devletin çıkarları için çalışacağına yemin eden insanlar ve paralı resmi hizmete mahsus köleler. Öyle mi? Minbere çıkıp da 23 Nisan'ı kutlayan, Ondan sonra işte efendim cumhuriyetin kuruluşu, hilafetin yıkılışı, Allah'ın kitabını çöplüğe atılıp batı kanunlarının uygulanmasını minberde kutlayan insanlar. Ben gidip bunların arkasında mı cemaat namazı kılacağım? Yani dinin asıl meseleleri. İşte efendim peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerde diyor ki adam yani bir tane mesela diyelim biz işte hala tabii ilim talebesiyiz de okurken dışarıda bir tane hocanın dersine gittik. Şimdi hoca şey meselesini anlatıyor, imamlara tabi olma yani yöneticilere uyma meselesi. Bir başladı adam hadisleri senetleriyle okumaya, yani bir şey bilmesen orada dersin tamam yani bu adam zaten yanlış söylemez. Hadis nerede geçiyor? ve Bütün senetleriyle, susmuyordu artık yani. İşte peygamberimizin hani yöneticilere tabi olma, onların zulmüne ses çıkarmama meselesi. Şimdi meseleyi dinle, bu adam ehli hadis ya. Hani hadis taifetu'l-mansur oldu otomatikmen. Hadislerin senedini bildiği için ehli sünnet oldu otomatikmen ve kıyamet günü yüzü beyazlayacak olan, aydınlanacak olanlardan otomatikmen cennete gitti adam zaten. Millet böyle dinliyor tamam da biz kime tabi olacağız? Yani hangi imama tabi olacağız? Anlatabiliyor muyum? Yani bu imamın özellikleri nedir? Allah'ın kanunlarını ayaklar altına alan, bunun yerine kendi kafasından kanunlar yapan veyahut da yurt dışından kanun işte getirip ithal eden adamlara mı tabi olacağız? Yoksa işte Allah ve Rasulünün bize öngörmüş olduğu iman üzere olan halifelere mütabi olacağız? Yani anlatmak istediğim kavramlarda insanlar oynayınca kendilerini bir şekilde isimlendiriyorlar ve bu bir de ne yapıyorlar? Bu şekilde de cennete gideceklerini zannediyorlar. Aynı zamanda mesela farklı bir yaklaşım. Daha kavramlarda oynama yani itikat alanında. Misal diyelim adam ne yapıyor? Haricilik. Şimdi haricilik, harici ismi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan en kötü fırkalardan biri. Kilabu ı diyor Peygamberimiz. Ateşin köpekleri diyor. Eğer ben onlara yetişirsem diyor onları at kavmi gibi öldürürüm diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor onları öldürün onları öldürmekte ecir vardır diyor. Kur'an okurlar Kur'an boğazlarından aşağı gitmez yani Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmezler diyor. Şimdi böyle bir taifeyi ilk duyduğunuz zaman ne olur? Biliyorsunuz hariciler bunlardır. İşte duyduğunuz zaman he tamam diyorsunuz. Yani işte bunlar kötü insanlar. Şimdi adam ne yapıyor? Ee, hariciler nasıl çıkmışlar ilk etapta? Hüküm Allah'ındır diye çıkmışlar. Öyle değil mi? Hariciler hüküm Allah'ındır demişler ve piyasaya çıkmışlar. Şimdi sen konuşuyorsun bir yerde hüküm Allah'ındır diyorsun mesela anlatıyorsun. İnil hukmu illa İşte ayetleri okuyorsun. Adam dönüyor diyor ki he hariciler de aynı bu şekilde çıkıp Müslümanların kanını dökmüşlerdi. Ne oldu? Otomatik meseni bitirdi. Ateşin köpeği oldun sen. Yani artık senin kurtuluşun yok. Bu nedir? Kavramlarda oynamadır. Yani bundan dolayı insanlar bir takım isimleri kendi düşmanlarına. Mesela bakın, bütün sistemlerin en çok kullandığı isim daha Emevilerden Abbasilerden bu yana söylüyorum yani. İşte şu anda Suud olsun, başka yöneticiler olsun özellikle Arap dünyasında en çok haricilik ismini kullanırlar. Halkı müslümanlardan tevhid ehlinden nefret ettirebilmek için insanlara ne yaparlar? Harici, bunlar haricidir. Adam diyorlar bunlar harici ateşin köpeğidir. O zaman bunların sözünü ne yapmamak lazım? Almamak lazım. Tabi bunları dediğim gibi bu ders genel. Yani ne anlatacağımız anlaşılsın diye genel bilgiler veriyorum. Özet bilgiler veriyorum. Bu anlattıklarımın hepsini dersin içinde tek tek madde madde inşallah itikadın içerisinde fırkalarla beraber ne yapacağız? Allah izin verirse iman küfür meselelerinde bunları anlatacağız. Yani o zaman şunu tekrardan söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Demek ki ehli sünnet demek hadisle uğraşan veya göbek büyüten veya suut'ta okuyana ehli sünnet denmez. Ehli sünnet kimdir? İtikad noktasında Kur'an ve sünnete tabi olup selefin anlayışı üzerine yürüyen, öyle mi? Selefin anlayışı üzerine yürüyen insanlara ne denir? Ehli sünnet vel cemaat denir. Zaten konunun içerisinde ehli sünnetin özelliklerini anlatacağım yani ders bittikten sonra ehli sünnetin özellikleri nedir diye anlatacağımız zaman işte orada göreceksiniz. Ehli sünnetin en belirgin özelliği Kur'an ve sünneti her şeyin önüne geçirmeleri. Eğer ihtilaf görünüyorsa Kur'an ve sünnette sahabe tabi'in ve etba'u tabi'inden bu yol üzeri olanların yorumunu, herkesin yorumunun önüne geçirmeleri ehli sünnet vel cemaatin en belirgin nelerindendir? En belirgin özelliklerindendir. Böyle olunca da bizim menhecimiz, yani ders anlatırken ki menhecimizden de biraz bahsedelim. Yani genel olarak anlatacağımız konular bunlar. Anlatacağımız konu itikat. Öyle mi? İtikadın konuları nedir? İman meseleleridir. Yani kişinin iman etmesi ve inkar etmesi gereken esaslardır. Bu da nedir? İşte e, meşhur Cibril hadisi diye sahih olan hadiste Cibril'in Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bana imandan haber ver dediği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın cevaben iman en tu'mina billahi Allah'a iman etmendir. Meleklerine iman etmendir. Kitaplarına iman etmendir. Rasullerine iman etmendir. Kadere iman etmendir. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna aynı zamanda kıyamet gününe yani ahirete iman etmendir. Bu altı esas itikadın temel konusudur. Bu altı esas itikadın temel konusudur. Ve biz de tek tek bunları anlatmaya gayret göstereceğiz inşallah. 50 sünnet ve bağlı kalmaya çalışarak bunları anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Bunun yanında Bir de e, güncel birtakım meseleler karşımıza çıkacak bu meseleleri anlatırken. Tabi bunlara da değineceğiz çünkü itikat anlatmaktaki kasıt İmam Ahmed'in işte efendim e, 1200 sene önceki Kur'an mahluktur tartışmasını gündeme getirmek değil. Biz neye inanacağız? Biz itikadımız gereği nasıl bir tavır sergileyeceğiz öyle değil mi? Çünkü itikat nedir? İmandır. İman nedir? Yani imanın tanımı şu mudur? İnsanın kabul ettiği bittiği değildir. İman nedir? İnsanın kalbinde yer eden, insanın amellerine yansıyan İnsana bir tavır, insana bir duruş, insana bir bakış açısı veren şeye biz iman diyoruz öyle değil mi? O zaman güncel meselelere karşı yani var olan ehl-i sünnet itikadının güncel meselelere bakış açısı nedir? Nasıl olmalıdır veyahut da diyelim hani ehl-i sünnetin esaslarına şimdi gidip ehl-i sünnetin kitaplarında misal olarak söylüyorum. Karıştırın, karıştırın ehl-i sünnetin kitaplarında, efendim işte küfür sisteminde E, maslahat gereği bir takım küfür amelleri işlemek caiz midir? Yani böyle bir şey bulamazsınız çünkü onların döneminde böyle bir sıkıntı yoktu. Ama eli sünnetin bize bir esası var. Ne olursa olsun tevhid noktasında maslahat yorum aklın değeri yoktur. Tevhid noktasında esası nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnette esas neyse biz bunu ortaya koyacağız. Demek ki ehli sünnetin meseleye bakış açısı budur. Yani bu şekilde olayları ne yapmaya çalışacağız? Bu şekilde olayları izah etmeye çalışacağız. Aynı zamanda dediğim gibi konu bittikten sonra da sonradan fırkaların gündeme getirmiş olduğu imamet meselesi, hilafet meselesi, sahabe meselesi, işte efendim tezkiye, ahlak meselesi, bunun sofilikle bağlantısı. Bu tür meselelere de Allah izin verirse inşallah, bu tür meselelere de değineceğiz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse, eğer sağ kalırsak, yaşarsak, Ee, anlatacağımız konu nedir? Anlatacağımız konu e, iman. Allah'a iman. İmanın ilk rüknü olan, yani imanın ilk şartı olan veyahut da diyelim Allah'a iman. Bu da neden oluşuyor? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, esma ve sıfat tevhidi. Bunları tek tek inşallah açıklamaya çalışacağız. Allah azze ve celle izin verirse. Allah anlattıklarımızdan önce beni sonra sizi sonra tümümüze faydalanmayı nasip eylesin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ hamdulillahi رَبِّ الْعَالَمِينَ Gracias.